Selamun Aleyküm, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber dost doğru yolda olmak, istikamet üzere olmak, bu nedir? Önemi nedir? Bunları paylaşmaya çalışacağız. En büyük keramet, istikamet üzere, dost doğru yolda olmaktır evladım diyen Allah dostunun sözünü hatırlatmak isterim. Bugün keramet dediğimizde, Neyi anlıyoruz. Neden en büyük keramet istikamettir? İlk önce onunla ilgili gelin hasbihal edelim. Kardeşlerim Biliyorsunuz Peygamberlerin mucizeleri vardı. Allahu Teala tarafından onlara izin verildiği ölçüde ihtiyaç doğrultusunda bu mucizeler gerçekleşirdi. Peygamberlerin dışında, Olağanüstü hari kulade dediğimiz işler olur. Onlar da Allahu Teala'nın seçtiği ve izin verdiği insanlara ve izin verdiği zamanlarda peygamberler dışındaki insanların gösterdiği hari kulade olaylar bunlara keramet diyoruz. Bir de ne peygamber ne Müslüman kafir onların olağanüstü. Göze çok garip gelen, aklın karıştığı, bunu nasıl yapıyor, bunu nasıl görüyorum dediğimiz olaylar var. Eğer Müslüman değilse bunlar onlara da istidraç diyoruz. Göz boyama. Bugün neyle başladık? En büyük keramet istikamet üzere olmaktır. Bugün istikamete geçmeden önce en önemli hatalarımızdan bir tanesinin bilinmesi için şunu da söylemek zorundayım Efendim şu kişinin şöyle bir kerametini gördük havada uçuyordu gökyüzünde süzülüyordu şu toprağın içerisinden şöyle bir şey çıkardı böyle yaptı şöyle yaptı Evet bunlar gerektiği zamanlarda o Allah dostunun yine Allahu Teala tarafından ona bir nimeti olarak verilir ve kullanılır gerektiğinde ama insanın hayatı kerametleri araştırmakla geçmemelidir. Mesela istikameti olmayan bir insan havada uçtu diyelim umrunuzda olmamalı. Efendim şunu bildi, bunu bildi, şöyle yaptı, şu dağın arkasından şunu getirdi, eliyle bunu şu hale getirdi. Bilin ki ya istidraçtır ya da evet bir keramettir. Ama İstidraç mı keramet mi bilemediğiniz için İslam kılığına girmiş olan bazı insanların Yüzyıllardır yaptığı gibi Adam aslında kafir Ama kılık kıyafetine baktığınız zaman Birilerinin güdümüyle İslam ülkelerinde Cemaatlerin, ülkelerin insanların kötülüğü için çalışıyor Olağanüstü haller sergiliyor Bilmem ne hoca efendi gibi mesela bir Allah dostu kılığında adamın bir rekat namazı yok. Nedir bu? Ama gittim gördüm çok olağanüstü halleri vardı vesaire. Yani bu bizim ölçümüz olmayacak. Bugün medyada yer alan maalesef sözde Müslüman, İslam, tasavvuf kelimelerinin geçtiği tacizler, tecavüzler, değil mi? Hırsızlıklar görüyoruz. İşte o yüzden bugün bu program bizim için çok önemli istikamet nedir kardeşim? Neden kerametlerden ziyade istikametin en önemlisi olduğunu vurguluyoruz? Bunu iyi anlayalım. Her gün 17 defa 5 vakit namaz kılan bir insan farzlarda 17 defa, vitirde 3 defa, 20 defada sünnetlerde olmak üzere toplamda 40 defa bir şey okuyoruz. Namazlarda ne okuyoruz? Fatiha-i Şerife. Allahu Teala'ya ne diyoruz? Mealen bizi sırat-ı hidayete, doğru yola ilet Allah'ım. Kendilerine nimet verdiğin, lütuf ve ikramlarda bulunduğun o mesut, mutlu, huzurlu kimselerin yoluna eriştir, gazaba uğramışların, sapmışların yoluna değil diye dua ediyoruz. Amin diyoruz bu duaya. Biz bunu toplam 40 defa okuyoruz. Peki anlatılan hani kendilerine nimet verilenler kimlerdir? Öyle ya. Sürekli okuyorum ben bunu. Yunus Emre'nin dediği gibi, sen Elif Elif dersin hoca. Manası ne demektir? Manası nedir? İşte o dua edişimiz, Ya Rabbi ne olur bizi o nimet verilenlere sıratı mustakime hidayete doğru yola ilet diyor derken o nimet verilenler kimler? Nisa suresinin 69. ayetinde şöyle buyrulur bu mevzu. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birliktedirler. Onlar ne güzel arkadaşlardır. Sırat-ı Allahu allah Teala'nın dost doğru yolu anlamına geliyor. Yani bugün konuşmaya çalıştığımız istikamet. Birçok istikamet var. Bolu-Ankara istikameti. Avrupa yakasından Anadolu yakasına gidiş istikameti. Cehenneme doğru Allah korusun istikamet. Güzelliğe, hidayete doğru giden istikamet. Neyin istikameti? Sırat-ı mustakim, yani eğri büğrü olmayan, sağlam olan, iyiliğe, güzelliğe giden tek yol, Allah'ın yoluna giden yoldur. Dost doğru yoldur. İnsanoğlunun fıtratında her birimizde mevcut bir ihtiyaç olan hakkı ve gerçeği aramak, ilahi murada ve programa göre eğer yönlendirilmezse insanın kafası karışır ve ben gerçeği arıyorum, nerede arayabilirim derken batıl olanı tercih edebilir ki maalesef öyle de oluyor. İnsanın arayış ve soru sorması evet normaldir. Ama bu yönlendirilmezse doğru şekilde nereye gidecektir? Bugün Milyonlarca gencimiz maalesef ne durumda? Namaz ne durumda? Ateistlerin, deistlerin ve yanlış görüşlerin bombalaması altında sanki, evet görülmeyen bir bombalama var gençliğimizi. Yavrularımız bugün kafası karışmış bir şekildeler. Eğer onlar yönlendirilmezse, eğer sahip çıkılmazsa elbette batıl olanı tercih edebilmeleri nefis ve şeytandan gelen bu dürtülerle maalesef bu sonuç olur. O halde insanın kendisini yoktan var eden, bunca nimet veren, bu aleme gönderenin muradını bilmesi, bulması ve yaşaması şarttır. Ben kimim? Beni kim yarattı? Benim görevim nedir? Ve ne yapmam gerekiyor? Öyle ki, bir ilahi programın içerisindeyiz. Bu program, biz insanların hem iç alemimizi, hem de dış alemimizi teminat altına alan bir düzenleme program. Elbette ki, bu programın kaynağı, dayanağı neresi? Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünnet-i seniyyesidir. Ve insanoğlu dikkat edin, en başından ne demek en başı? Akıl bali dediğimiz belli bir yaştan ölene kadar İki yoldan birini tercih etme durumunda. Her birimiz. Bu yollardan biri hak yoludur, diğeri batıl yoldur. Batıl dediği zaman, bazı kardeşlerim de, yeni yeni dinleyenler özellikle, hep batı batı diyorsunuz abi, batıda da Müslümanlar var diyor. Yani doğu dediğin zaman, niye iyi oluyor derler. Efendim ona bakarsanız, şu an Çin, dünyanın en Efendim zulüm eden ülkelerinden bir tanesidir Ama doğudadır doğuda olmak yetmiyor Batı değil efendim batıl Hak ile batıl doğru ve yanlış olarak söylüyoruz Batı değil Hak yolda dilediğince ve başıboş bir şekilde Benim düşünceme göre böyle ben böyle karar veriyorum demek değil Nefse hakimiyet söz konusudur Terbiye vardır düzeltmeye çalışmak vardır. İki tane bizim gerçeğimiz var şu hayatta. Birincisi doğum, ikincisi ölüm. Bu ikisini bugüne kadar yaşamış, ölmüş ve bizden sonra yaşayacak ve ölecek her insan bu iki gerçeği mutlaka tecrübe edecektir. Doğacağız ve öleceğiz. Bu yaşanacak. Bugüne kadar ben ölmek istemiyorum diyen çok olsa da kimse başaramamıştır. İnsanoğlunun doğumuyla başlayan bu dünya hayatına Allahu Teala'nın biçtiği ecel dolunca ölümüyle son veriliyor. İşte insan bu iki gerçeklik arasında ne yaparsa kaydedilen sevap işlerse ecrini hata işlerse cezasını çekeceği bir düzen içinde nefes alıp veriyor, yaşıyor. İşte nasıl yaşadığın burada daha ön plana çıkıyor. İnsanın doğum ve ölümü arasında kat ettiği mesafede doğru olmak, dengeli gitmek, hak yoldan ayrılmamak manalarına gelen istikamet üzere olması, insanın en büyük imtihanlarından bir tanesidir. Hele hele bu ahir zamanda, yaşadığımız şu dönemde o onu dedi, bu bunu söyledi, bu şunu yazdı. Eleştiri vesaire. Çok zordur. İstikamet bir hedefe acabasız, şöyle miydi demeden, tereddütsüz ve devamlı olarak yönelen insanların yoludur. Allahu Teala istikamet üzere olmamızı istiyor ve istikamet üzere gidenleri müjdeliyor. Şöyle ki şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra istikamet üzere bulunanların üzerine melekler iner ve onlara korkmayın, üzülmeyin. Size vaad olunan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostunuzuz. Gafur ve rahim olan Allah'ın bir ikramı olmak üzere, orada canınızın çektiği ve arzu ettiği her şey, sizin için hazırdır, derler. İstikamet, aynı zamanda, Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem muhabbeti taze tutmak, O'nun örnek şahsiyetinden nasip almak, O'nun ahlakıyla ahlaklanmaya çalışmak ve ne kadar ömrü varsa Kur'an ve sünnetin ruhaniyetiyle yaşamak, nefsani dünya zevklerini sıfırlamadan ama haramlara dalmadan kulluğun ne olduğunu anlamaya çalışmak ve o yolda yürümek. En önemli örneğimiz Kur'an tabiriyle rehberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Beni Hud suresi ihtiyarlattı buyurması üzerine kendisine sahabe efendilerimiz bunun sebebini sormuşlar. Aleyhissalatu vesselam efendimiz ''Ey Habibim, emrolunduğun gibi istikamet üzere ol. Seninle beraber tevbe eden müminler de emrolundukları gibi istikamet üzere olsunlar. Ve sakın bu hususta aşırılığa kaçmayın.'' Ayetinde geçen, ''Sana emredildiği gibi dost doğru ol.'' ayetinin, kendisini ihtiyarlattığını ve bu kadar etkilendiğini buyurmuştu sahabelere. Ki Abdullah bin Abbas radiyallahu an anlatıyor, bu ayetle alakalı, diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için bu ayeti kerimeden daha şiddetli bir hitap vaki olmamıştı. Dost doğru olmak, dikkat buyurursanız cehennemden bahseden Cehennemde nasıl bir efendim, ceza var? Bunlardan bahseden, ölümden bahseden ayetler var. Kıyametin safhalarından, değil mi? İnsanın tüylerini diken diken ayetler var. Burada bizim için çok önemli bir ibret var. İstikamet konusunu konuşurken, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem en efendim, korktuğu, daha doğrusu çekindiği düşüncelere gark eden kendi tabiriyle ihtiyarlattığını ifade buyuran mevzu bu bizim için halbuki ne kadar da sıradan bir şey gibi değil mi dost doğru yolda olmak ya e zaten ben müslümanım dost doğru yoldayım veya namazımı kılıyorum e tamam zaten dost doğru yolda olmasam namazımı niye kılayım veya ben örtündüm veya veya veya. Ama bununla bitmiyor işte. Daha yeni başlıyor. Sen hem namazını kılacaksın ama faizi helal sayacaksın. Hem namazını kılacaksın ve bu devirde kadınlı erkekli eğlenceler veya Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın yasakladığı mevzular yapılır kardeşim. 14 asır öncesinde mi yaşıyoruz diyeceksin. Hem sen iman edeceksin, namazını kılacaksın ama aynı zamanda da evladım serbesttir. Kendisi hangi dine inanırsa ne yaparsa yapsın umrunda değil diyeceksin. Ve bunu gibi şeyler. Namaz kılmak veya örtünmek veya içkiyi bırakmak yetmiyor, daha yeni başlıyor. İşte efendimiz aleyhisselam'ın çekindiği bu kadar kendisini düşündüren dost doğru yolda olmayı küçümsememeliyiz. Birçok manevi ilimde olduğu gibi istikametin de aslı iman ve takvadır. İnsanın kalbindeki iman ihlas istikameti sağlar ve daimi kılar. Peki bunun yolu nedir? Hepimizin anlayabileceği şekilde bir örnek mi istiyoruz? Buyurun. Yine rehberimiz ve önderimiz Kur'an tabiriyle aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Dil istikamet üzere olmadıkça kalp Kalp istikamet üzere olmadıkça iman müstakim olmaz. İlk önce dil dil dil. Ah bu dilimiz. Demek ki benim doğru yolda olabilmem, istikamet üzere olabilmem için ilk önce sakınmam gereken dilimmiş. Evet. Dilime ne kadar hakimim? Gün içerisinde ne kadar gereksiz cümleler sarf ediyorum? Acaba dilimden yalan ne kadar çıkıyor? Gıybet ediyor muyum? Hatta iftira ediyor muyum? Ne yapıyorum bu dilimle? Evvela dilim doğru yolda olacak. Dilim doğru yolda olduğu zaman kalbim doğru yola sevk edilecek kalbim doğru yolda olduktan sonra da, imanım kemale erecek. Kardeşlerim, yaptığı bütün işlerde, kişinin kendiyle, çevresiyle ve kendisini yaratan Allah Celle Celaluhu ile olan ilişkilerinde, istikamet üzere olması, o insanın yaptığı her işi, gittiği her yolu söylediği ağzından çıkacak her sözü bir ölçü içerisinde yapmasını sağlayacaktır. Bu o kadar genel bir mevzu ki bu bile başlı başına bir program. Yani siz öyle insanlara davranacaksınız ki öyle bir lisan yani dil davranış lisanı kullanacaksınız ki insanlar Nefret etmeyecekler. Siz bir Müslüman olarak namazımı kıldım, orucumu tuttum, zekat şu bu. Diğer insanlardan banet diyemezsiniz. Allahu Teala'nın yeryüzündeki halifesisiniz. Hanım da olsanız, erkek de olsanız bir göreviniz var. Bir hedefiniz var. Sizi yaratan Allah Celle Celaluhu, bakın. Müslüman olma nimetini size tattırdı. Siz ter dökeceksiniz. Uğraş vereceksiniz. E benim imkanım yok. Elimden gelen şu, elimden geleni yap yeter. Sana kimse mahalleni hidayet üzere et demiyor. Hidayet Allah'tan. Sana kimse dünyayı kurtar demiyor. ''Dünyadaki zulmü bitir.'' demiyor. Tek başına yapacakların sınırlı. Sen bile senin gücünü bildikten sonra seni yaratan Allah Celle Celaluhu senin gücünü bilmiyor mu zannediyorsun? Sosyal medyada zulüm haberlerini yayınladığımız zaman bazı kardeşlerim e ee bu haberleri yayınladık ne oldu, ne değişti?'' demeye başladıkları zaman onlara da söylüyorum. Evet, bu haberi, bu terbiyesizliği, bu zulüm haberini paylaştığımız zaman dünyada zulüm bitiyor, bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Bunu ifade etmiyoruz, iddia etmiyoruz. Ama en azından birbirimize bunu anlatıyoruz. Bak böyle bir durum var ve diyoruz ki biz bundan uzağız. Ya Rabbi, bu yapılandan biz uzağız. Böyle düşünceler aklınıza geldiğinde onu düşünün. Elimizden bir şey gelmiyor, elimizden bir şey gelmiyor. Eğer sosyal medyada iseniz, gereksiz şeyleri paylaşacağınıza, böyle insanlara paylaşım yaptığınızda, vay be, bu düşündürücü, vay be, demek öyle mi olmuş? Subhanallah diyeceği şeyleri paylaşın. Yarın öldüğünüzde sizin Instagram hesabınıza bakan insanlar, Lan adam hem öldü veya bu kadın hem öldü ve arkasında ne kadar gereksiz şey bıraktı diyeceği gibi bırakın insanların ne demesini. Melekler onları da dosyalıyorlar. Siz YouTube'da ne paylaştınız bugüne kadar? İnsanların faydasına, yararına ne yaptınız? Yoksa gereksiz komedileri, şunları, bunları insanların hem dünyalarına hem de ahiretlerine yaramayan şeyleri mi paylaştın? kendi fotoğraflarını mı koydun? Kendi arayışlarını nefis kokan cümlelerle insanlara mı sundun? Bunlar da yazılıyor Twitter'da ne yazdın? Haşa Allahu Teala bunları görmüyor mu? Melekler senin saatlerce ne üzerine iştikal ettiğini, vaktini harcadığını yazmayacaklar mı? Dolayısıyla bizim o an ne yaptığımız önemli sen elinden geleni yap sana ne yük verdiyse bil ki taşıyabileceksin onu bazen her birimizin başına gelir ben artık dayanamıyorum vallahi artık üzerimde öyle bir hissiyat var ki sanki ben bunu taşıyamayacağım size anlatamıyorum evet haklısınız ama inanın o sizin için o en ağır gelen yer var ya artık bitti. Ben sona geldim dediğiniz an o yükün sizden alınacağının bir habercisidir. Çünkü Allah Celle Celaluhu kimseye zulmetmemiştir, etmeyecektir de. Dolayısıyla kardeşlerim dil evvela istikamet üzer olacak. Ne konuştum? Ne yaptım? Kalbim de ona göre olacak ve imanım da Allah'ın izniyle böyle ilerleyecek. Hangi yerde olursa olsun hakkı haykırmaya devam edecek. İstikamet ehli olan bir kadın verkek. Ve Duruma göre, zamana göre, çağa göre değil, doğru budur, hak budur, batıl budur diyecek. Demeye çalışacak. İnsanın istikameti bulması halinde yaptığı her iş mükemmele yakın hale gelir. Mükemmellik yok insanlarda biliyorsunuz. Mükemmellik Rabbimizde Celle Celaluhu. Ama o minvale yakın hayatı da güzelleşecektir. Kardeşlerim sırat-ı mustakim aynı zamanda marifetullah'tır. Marifetullah Ne? Allah'ı aramak Celle Celaluhu, Allah'ı bilmek, bilmeye çalışmak. Onun Celle Celaluhu büyüklüğünü, şu eserlerini, şu insan mucizesini vesairesine görüp Allah'a yakın olmak. Ben öyle bir Allah'ın Celle Celaluhu kuluyum ki eşi benzeri yoktur, doğurmamış, doğurulmamıştır öncesi yoktur, sonrası yoktur, her şey ondandır, rızkımı o verir. Bu ve benzeri sıfatlar vesairesini bilir, inanır kalben. Hayatını bütünüyle buna göre tanzim eder, değerlendirir. Bir örnek vereyim, arkadaşlarıyla bir yerde çay içecek bir Müslüman genç. Bu kardeşimiz eğer sırat-ı mustakim yolunda Marifetullah'ı bilen ve istikamet üzere bir kardeşimizse, namaz kılacağını unutmaz. Örneğin saat 12'de buluştular, e saat 5'e doğru diyelim, ikindi ezan okunuyor, hayatını ona göre tanzim edeceği için, onun aklında namaz vardır. Gittiğim yerde namazımı kılabilir miyim? Yanına seccadesini alır gerekiyorsa. Cep telefonu kullanıyor, ben unutabilir miyim? Şöyle ezan belki sesini duyamayacağım bir yer olur gittiğimiz muhitte. Şöyle ikiye saatimi kurayım, iki buçağı kurayım da namazımı unutmayayım diyen genç işte istikamet üzere olan gençtir. Veya bugün tabi virüsten dolayı düğünler çok daha sınırlı, çok da güzel oldu. Ama düşünün. Böyle saatlerce devam eden düğünler vardı. İstikamet üzere olan bir insanın yaklaşımını örnek vereceğim. Çok sevdiğiniz bir arkadaşınız evleniyor. Masalarda içkilerin olduğu, benim dinimin emirlerine uyulmayan, bu derecede efendim yoldan çıkmış bir düğün davetisi geldi. Ve siz biliyorsunuz gittiğiniz zaman, benim dinime uygun olan hal hareketlerin olmadığı bir yer. Karma insanlar birbirleriyle ve içkiler şunlar bunlar. Bir dakika. E ben arkadaşımı çok seviyorum. Ona ne diyeceğim? Demektense, değerli kardeşim, seni çok seviyorum. Ben, senin bu mutlu gününde yanında olmayı çok isterim. Ama biliyorsun ki, bazı hassasiyetlerimiz var, olmalı. İnşallah bu hassasiyetler senin için de geçerli olur. Tekrar ediyorum, seni çok seviyorum. Rabbim Celle Celaluhu hayırlı bir yuva nasip eylesin. Ben senin yanındayım. Ama bu düğüne ben katılamıyorum. Diyen insan, istikamet üzere giden insandır. Ama kalbini kırarak değil, Telefon açıp veya mesaj yollayıp Hakaret eden değil Gelmememin sebebi budur diyerek böyle Masaya yumruğunu vurmadan Ama tepkisini gösteren insandır İş yerinde Son bir örnek sonra devam edeceğim İş yerinde Yeni başlamış işte namaza oluyor ya Bazı kardeşlerimiz sonradan namaz kılmaya başlıyorlar Tövbe etti. Ya şimdi ben namazımı dersem... ...ikindi namazı geçecek. Ama yani... ...görüntü şöyle olur, böyle olur. İşimi kaybedersem vesaire ...demeyen... ...gerekiyorsa... ...mesai saatleri içerisinde... ...ya benim şimdi 10-15 dakika abdest alacağım... ...namaz kılacağım, git gel falan... ...15 dakika geçecek. E bu da şimdi... ...ben iş yerindeyim, görevim var, yapamıyorum... Mu düşünen, ki bunu düşünmesi de lazım, birim müdürüne, şefine, neyse sorumlusu kimse gidip, efendim nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Efendim bir konu konuşacaktım sizinle. Nedir? Benim namaz e, kılmam gerekiyor. Saat 4 ile 4.30 arası neyse örnek olarak veriyorum. Bir 15 dakika izin alsam, öğlen bana izin veriyorsunuz yemek molası vesairesi onu kullanmasam gibi veya 10 dakika kullansam şunu şöyle yapsam demek istediğim şu çözüme varabilen insandır istikamet ehli bak uğraştı gitti bana namaz için izin verir misiniz namazı ikinci plana atmadı birinci plan dini birinci plan Allah'ın emri ikinci plan da işi bunu yapabiliyor mu Ha konuştun, hayır dedi. Bakın böyle olması lazım, benim kılmam lazım, hayır dedi. İşte o zaman ikinci bir planı devreye sokan insandır. Evet benim ekmeğimi aldığım, rızkıma sebep vesile olan bir yerdeyim. Çok önemli. Ben bu işe giderken dinimi, ibadetlerimi daha iyi yaşayabileceğim bir yeri de araştırayım diyecek. İş arayışında olacak, Düzgün bir yer inşallah Allahu Teala ona nasip edecek ki bunun örnekleri çoktur. Konunun dağılmaması için daha fazla örneğe geçmeyeceğim. Şimdi sizin de dikkat edeceğiniz dikkatle dinleyeceğiniz bir yere geldim. Biliyorsunuz, Hak dostları kavramı var. O hak dostları vardır. Allahu Teala onların sayılarını çoğaltsın. O hak dostu dediğimiz, Allah dostu dediğimiz insanlar sadece şu vakitte yaşamamışlardır. Sadece sahabe döneminde Allah dostu yoktur. Sadece Osmanlı döneminde yoktur. 14. ve 15. yüzyıl arasında yoktur. Allahu alem her devirde vardır. Allah-u Teala'ya düşmanlık eden, bunu açıkça söyleyen veya böyle kapalı kapılar arasında atıp tutan insanlar olduğu gibi Allah'ın bilinen böyle konuşmaları, yaşayışı çok değerli insanlar vardır. Bir de bilemediğimiz insanlar vardır. Deli denilen insanlar vardır. Behlül Dāna'nın olduğu gibi deli demişler mesela anlayamamışlar ki. Her neyse şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bu devirde de vardır. Allah dostu olmak için illaki bizim kafamızdaki portreye, fizik kurallarına, kılık kıyafete gerek yoktur. Belki bizim küçük gördüğümüz, dışladığımız, sokakta, Yanımızdan geçerken şöyle 1-2 metre sola veya sağa doğru kaykıldığımız dokunmayalım diye bir insan Allah dostudur. Her geceyi Kadir her gelene hazır bil. Bilemeyiz. İşte o dostlardan bir tanesi Abdülkadir Geylani Hazretleri bir gün kendisinden keramet göstermesini istemişler böyle meraklıyız çünkü değil mi o da demiş ki falan gün şuraya gelin size keramet göstereceğim davet vermiş oraya gitmişler o günde işte neresini tarif ettiyse oraya gelmişler dergah bu arada Dergahtalar. Abdülkadir Geylani Hazretleri çıkmış, vaazını vermiş. Sonra keramet istikamettir demiş ve sohbetini bitirmiş. E kimse bir şey anlamamış tabi. Ne demek yani bu? Bir keramet gösterecektiniz. Ha nerede keramet? Sormuşlar tabi kendisine. Demiş ki, size ben bugüne kadar bunca yıl Söz ve nasihatlerimle halimle yani davranışlarımla Ortaya koyduğum eserlerimle Allah'ın izniyle bir istikamet çizmeye çalıştım Sizin hala benden keramet istemeniz kadar Abes bir durum yoktur Onun için size istikamet keramettir dedim Yani siz Benden keramet beklemeyin. Bugüne kadar size sohbetler verdim mi verdim. Nasihatler ettim mi ettim. Siz bunlara uyuyor musunuz? Ben davranışlarımla anlattığım şeyleri uygulamaya çalıştım elimden geldiğince. Siz bunlara uydunuz mu? Ter döktüm, eserler yazdım. Siz bunlara okudunuz mu? En önemli Keramet o yüzden istikamettir denir kardeşlerim. Çok güzel bir örnek değil mi? İnsanoğlunun maalesef ruh dünyası gizemli şeylere çok meyillidir. Onun bu özelliği yaradılışından gelir derler. Bu da bir imtihandır. Elbette Rabbimizin Celle Celaluhu takdiri. Hep böyle mistik, gizemli, böyle karanlık şeylere bayılırız. Cinler alemi. Ya tamam cinler var. Üç beş cümle bil bir şeyler. Ama ayrıntılarına gitmek neden? Ama işte merak, gizem var ya. Efendim Kur'an-ı Kerim'in içinde şu ayetin toplamıyla kelime toplamıyla şu ayetin toplamını 2 ile çarpıp 4'e böldüğümüz zaman şundan buraya gidiyoruz. E böyle olunca da Esmaül Hüsna'dan şu ismi alıyoruz. Gelecekten şunu şunu yapıyor. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Allahu Teala'nın apaçık buyurduğu emirlere ne kadar uyuyorsun da bir gizem kitabıymış, roman, masal kitabıymış gibi, sırlar dolu bir şeymiş gibi böyle Kur'an'a dalıyorsun. Elbette bilmediğimiz şeyler var Kur'an-ı Kerim ile alakalı. Ama bildiklerine ne kadar uyuyorsun? Faize ne kadar uzaksın? Harama helale ne kadar dikkat ediyorsun? Yalan söyleyip söylememeyi ne kadar düşünüyorsun? Neden bir gizem içerisindeyiz? Allah Celle Celaluhu gönderdiği peygamberler ve kitaplarla verilmesi gereken mesajları açık bir şekilde kuluna ulaştırmıştır. 7 yaşındaki bir çocuğun bile ortalama bir zeka ile anlayabileceği bir lisan kullanmıştır. Bunu böyle gizem vesaireye çevirmenin ne anlamı var? Biz gizemli şeylere çok meyilliyiz. Karanlık. Karanlıkta hikaye anlatmak. Acaba kıyamet nasıl olacak? Böyle mi kopacak? Şöyle mi kopacak? Mehdi Aleyhisselam şu taraftan mı gelir böyle mi gelir? Ben Mehdi Aleyhisselam'ın askeri olur muyum? Olamaz mıyım? Deccal acaba nasıl bir kılık kıyafeti olacak? İşte yecüc mecücler, dabbetül arzlar, güneşin aa hep işte... Efendim doğudan doğuyordu, batıdan e, batıyordu, tersi nasıl olacak? Bunlara kafa yormanın belli bir zamandan sonra gereği yok. Elbette bunları öğren, öğrenme değil. Ama bunlarla senelerini yıpratma. Allah'ın farzı mı? Değil. Sen farzına bir devam et. Sonra onları bitirdin, istikamet üzere oldun. Tamam, mesela rüya ile alakalı. Rüyamda şunu gördüm, böyle mi şöyle mi? Ona telefon açar, buna yazar. yav hayrayor. Bitti. Zuhuratta bunu gördüm. Biz gizeme çok meraklıyız. İşte bu gizem eski çağlarda da vardı. Bugün de de devam ediyor. Ama bir fark var. Lütfen bu farkı iyi belirleyelim. Kerametin faydaları var. Şöyle, gerektiği zaman... Ve Allah Celle Celaluhu kuluna izin verdiği zaman oluyor demiştik bunlar. Aynen mucizede olduğu gibi peygamberler ne yaptı? Birçok insanın o mucizelerle imanını kazanmasına vesile oldu. Ama bazıları da ne yaptı? İman etmedi. Öyle Şakı Şakkı kamer mucizesi vardır. Ayın ikiye yarılması. E gördüler. Öyle ki ya biz buradan... Ayın ikiye yarıldığını görüyoruz. Belki bize bir sihir yapmıştır. Haşa. Şu dışarıdan yarın birileri gelecek ya. Bir kafile gelecek. O kafileye bir soralım bakalım. Siz de geceliğin konakladığınızda... Ayın ikiye yarıldığını gördünüz mü? Birinci kafile geldi görmüş. 2 geldi. Hatta bir hafta sonra çağ uzaklardan gelmişler. Onlar da demiş geçen hafta böyle bir durum oldu. Haberiniz var mı ya falan? Ay ikiye yarıldı sonra geri geldi. Bunu gördüklerine rağmen iman etmediler. Neler oldu neler. Yani mucize de herkese tesir etmediği gibi keramet de aynı şekildedir. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu an devrinde ya o devirde olacak ya da ondan bir önceki devir tam bunu hatırlayamadım. Bir tanesi şehirde etrafına kalabalığı toparlamış. Şiirler anlatıyor vesaire derken hafif böyle yerden ayakları kesilmiş birkaç santim. Millet a o falan filan Hazreti Ömer radıyallahu an geliyor. Hiç etkilenmemiş bir şekilde. Onu görünce hemen kendine geliyor falan. Sen diyor ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ne yapmaya çalışıyorsun? Biz de diyor öyle bir kitap var ki Kur'an-ı Kerim ve biz öyle bir zatın rehberliğini edindik ki Sallallahu aleyhi ve sellem Sen Kur'an ve sünnette belirtilmemiş olduktan sonra Yani bizim gerçeklerimiz o ikisinde zaten yer alıyor Senin davan ne? Sen diyor Kur'an ve sünnetteki benim çizgimde istikametimde olmadıktan sonra Bırak diyor böyle yerden azıcık yükselmeyi Kuş olup gökyüzünde uçsan diyor umurumda değilsin. Sonra millet dağılıyor. Şeytan biliyorsunuz. Böyle şeyleri çok münasip görür. Adam kafir ama istidraç diyoruz. İmtihan dünyasında Allah ona da vermiş. Bugün mesela Hindular var. Adam 20 gün, 30 gün yemek yemiyor. Hatta bazılarının çok ilginçtir. Su içmediğini ama 15-16 gün yaşadığını biliyoruz. Aa gidip onun Eteklerine e, kapanıp ellerini öperek de şeyhim mi diyeceğiz? Ya adam kafir zaten. İşte bunlar istidraç. Ama bize bu gizemler çok güzel geliyor. Adamı gördün mü ya? Alnında bir nuru vardı. Hı -hı. Ama haram işliyor. Niye gidiyorsun kardeşim sen bu insana? E benim şeyhimdi. Vesaire bir veli zattı. Ama gel gelelim kadına elini öptürüyor. İşte 12 yaşındaki çocuğu. Öpüyor vesaire. Annesi ne diyor? E Allah dostu vardır bir bildiği. Böyle bir şey yok. İşte o yüzden istikameti konuşmak lazımdı. O yüzden bugün bunları sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Biz gizemli şeylere bayılıyoruz. Ama istikamet ve keramete gelelim. Gerçek kamil insanlar çok gerek duymadıkları zaman... Yüce Allah tarafından yetkileri olmasına rağmen keramet kısmına pek itibar etmezler. Hatta keramet göstermekten utanırlar biliyor musunuz Allah dostları? Utanırlar. Kur'an'ın gerçek mesajını en iyi anlayan kimlerdir? Peygamberlerdir. Sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ehli beyti asla bu gizemli yollara meyletmemişler. Allah'ın vesilelerine sarılmışlar gereken mücadeleyi bizzat sahada ortaya koymuşlar. Gereken durumlarda mucize ve keramet olayları zaten Allah'ın iradesi altında zuhur eder. Tekrarlıyorum, çok fazla bilinmediği için peygamberlerin gösterdikleri olağanüstü harikulade olaylar mucizelerdir. Yine peygamberler kendi tarafından kendi istekleriyle bunu gerçekleştirmezler. Aynı kaynak. Öncesi ve sonrası olmayan Kendisinden habersiz yapran kıpırdayamayacağı Allah Azze ve Celle'dir. İkincisi Müslümanların gösterdiği yine Allah'a ait izin ile keramettir. Bir de Müslüman olmayanların, kafirlerin, müşriklerin zamanında sergilediği uçtum, kaçtım, havaya yükseldim, şöyle oldu, böyle oldu vesaire dediği şeylerdir. Bunlar da istidraçtır. Hasılı. Aklımızı kullanmak zorundayız. Çok ilginç bir durum bazı eserlerde geçiyor. İstikametin sözde olanı da var diyor. Dilin öneminden bahsetmişti ya Peygamberimiz aleyhisselam. Sözlerde diyor istikamet gıybeti terk etmekle olur. Bak ah bu dilimiz. Gıybeti terk ettin dilin istikamette. Elhamdülillah kurtardın. ...fiillerde istikamet... ...yani hal ve hareketlerde istikamet... ...üzeri olduğumu nereden anlarım? Bid'adi... ...terk ederek. Bid'at neydi? Dinimde olmayan. Sonradan çıkmış. Kade kedi geçer mi? Bilmem... Merdiven altından geçerken şöyleydi, böyleydi. Ama onun dışında... ...her şey, İslam'ın yasakladığı... ...her şey, bu... ...benim... ...fiillerimdeki istikamet. Ha hallerdeki istikamette Allah'a perde olan şeyleri aradan kaldırmakla olur. Benim namazıma ne engel? Benim Allah'ın farzı olarak bildiğim bir farzı yapmama ne engel? Onları aradan kaldırmakla olur. Müslümanlar kadınıyla erkeğiyle şu fani hayatta daima o istikamet üzere olmayı en azından belirlemelidir. Olabilir olamaz o ayrı ama o yolda olmak lazım. Bir şiirde söylendiği gibi korkma düşmandan ki ateş olsa yandırmaz seni, müstakim ol Hazreti Allah utandırmaz seni. Rabbimiz Celle Celaluhu o doğduğumuz andan ölüm anımıza kadar bir an denir ya, o bir an bile, çünkü o bir an içerisinde neler başımıza geleceğini bilemiyoruz, bizleri istikametten ayırmasın. Müstakim olan kulların zümresine dahil eylesin. Biz bilemiyoruz, bir yolda gidiyoruz ama, acaba bu yol, gittiğimiz yol, doğru olan yol mu? Ben, öyle bir şu anda ruh hali içerisindeyim ki, evet, şuradayım, buradayım, ben buyum diyoruz. Peki, gerçekten de istikamet üzere miyim bunu bilmiyorum. Bu çok ilginçtir. O yüzden, bugün çok ilginç, gizemli, şöyleydi, böyleydi gelen mevzuları bir kenara atacağız. Bugün, kendi, kendi, Hayatımızı 24 saatimizi en azından nasıl geçiriyoruz? Bunu tekrar bir gözden geçireceğiz. Benim bugünkü işte hayatımda 24 saatte kaç saat telefondayım veya gerekli şeyleri izliyorum, gereksizleri izliyorum. Bunun muhasebesini yapmak istikamet üzere olmanın en önemli gereğidir kardeşlerim. Ne olur? Mide bulandıran. Hiçbir şekilde insanlığa yakışmayan video görüntüleri var şu an. Çocuklarımız maalesef onlara verdiğimiz tabletler ve telefonlarla... Özür dilerim. <gülüyor> onlara örneklik duyuyorlar. Özeniyorlar. Saçma sapan işler. O onu demiş, bu bunu demiş. O magazin programı, o bilmem şarkıcının eseri... Bizim hayatımızın içerisinde İslam dini nerede... İstikamet üzere olmak istiyorsam dinime ne kadar önem veriyorum? Beni görenler, etrafındaki insanlar bana baktıklarında ne kadar İslam'ı hatırlıyorlar? Veya ben neyi hatırlatıyorum onlara? Bunu düşünüp cevabını veremiyorsak Allah korusun işimiz kötü. Tamam mı? Allah Celle Celaluhu. Yolundan bizleri ayırmasın. Bizleri istikamet eyleylesin. Ve hayırlı insanlarla, yine istikamet üzere olan insanlarla bizleri haşreylesin. Doğduğumuz andan öleceğimiz anımıza kadar doğduk başladı zaten. Ama ne zaman öleceğiz bilmiyoruz. Ya Rabbi ne olur? ölüm anına kadar, ölüm anı dahil olmak üzere, bizleri bir an bile istikametten ayırma. Yolundan ayırma. Neslimizi ne olur ayırma. Müslüman kardeşlerimizi ayırma. Hidayet nasip edeceklerim vardır. Onların da hidayetine, bu yola girmelerine, istikamet üzere yaşamalarına bizleri vesile eyle. Ki biz de Günahlarımızdan yine senin iznin ve kereminle kurtulalım. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Sürçülisan ettik. Affola. Bir başka yayında buluşmak ümidiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.